Ağzı belli Allah, Bismillahirrahmanirrahim. İna alhamdülillahi, Ve neslağinu ve nestafiro, ve nesuzu belli ve min siyata amalna. Men yehdi ve men yudle fela Ve eşhed ve la Allah, wahdhu la shirkale. Ve eşhed ve nna abduhu ve rasulu. Emaat. İzot Zalto Sait bin Yahya El Lakhmi, Bukhari ve Nesai. Saduk, Darakutni, bizak dedi. Said bin Yahya el-Lakmi, Sadan, Ebu Yahya, El-Kufi, Dumeşk'e yerleşmiştir. Bukhari, tek bir yerde ondan rivayet etmiş, ona da mutabiyesi var. El-Ameş'ten, İbn Ebi Halid'den yani İsmail bin Ebi Halid'den İb İbn Sa'd'dan rivayet etmiştir. Kendisinden de Hişam bin Ammar ve Ali bin Hucur rivayet ettiler. İbn İbban tevsik etti ve Sıkatun Me'munun dedi. Ebu Hatim mahalluhu sıdk dedi. Tarih Kutni de Leyse Zâk dedi. Buhaym benim katımda o Yalan ile itham edilen kimselerdendir. Edilenlerden değildir dedi. Bana göre o yalan ile itham edilecek kimselerden değildir dedi. Netice olarak e, Burav ile ihticat edilir. Dara Kutni'nin cerhi mübhemdir. Mugnide Zehebi Suveylih diyor. Yani makbul mertebesinde. Er-Kâşif'te ise Saduk diyor. Mizan'da da tefsik ile amel edileceğine işaret ediyor. 137 Sa'ir bin Hams veya Suayr bin Hams. Müslim, Tirmizi, Nesai Habib bin Ebi Sabit'ten rivayet etmiştir. Sıkadır. Ebu Hatim la yuhtet dedi. Onunla hüccet gelmez dedi. Sa'ir bin Hams et temimi Ebu Malik künyesi veya Ebu Lahvas. Müslim'de tek bir hadisi var vesvese hakkında. Ebu İsa'k es-Sebi'i de Zeyd bin Nesren'den ve El-Ameş'ten rivayet etmiştir. Kendisinden de Hüseyin el-Cufi Yahya bin Yahya ve İbni Uyeyne rivayet ettiler. İbni Ma'in Sika diyor. Dare kutni yine o da Sika diyor. Tirmizi hadis ehlikatında o Sika'dır dedi ve İbni Ban da Sika'da zikretti. Ebu Hatim Salihul Hadis hadisi yazılır, hüccet getirilmez dedi. İbni Saad da ''Sünnet asabından onun rivayetleri vardır, hadisleri vardır.'' dedi. Yani rivayet etti hadisler var dedi. ''Ebul Farıl İbn Ammar Şehit Şöyle dedi. ''Az sayıda hadis rivayet etmesine rağmen birçok hadiste hata etti.'' Yani rivayet etti hadislerin çoğunda hata etti. ''Az sayıda rivayet etmesine rağmen.'' dedi. Netice olarak... Eğer hatası az ise, e, rivayetleri de zaten az, yani yaptığı rivayetleri de az, hatası da az, sikadır. E, yalnız bütün rivayetlerinin sikaların rivayetleriyle karşılaştırılması gerekir. Çünkü hata ettiğine vurgu yapılmış. Sikaların rivayetleriyle karşılaştırılmalı yani e, hadisi. 138 Süfyan bin Hüseyin el-Vasiti 4 sahipleri Saduk'tur Zühri'den rivayetlerinde yanılgıları vardır. İbn-i dedi ki kuvvetli değildi. Ebu Hatim onda sakınca yok ancak Zühri'den rivayetleri hariç dedi. yani Zühri'den rivayetlerinde problem var. Onun dışında sakınca yok dedi. Hakim e, Bukhara ve Müslim onunla e, Zühri'nin rivayeti dışındaki rivayetlerinde şahit getirdiler, yani delil getirdiler. E, Zühri'nin bazı hadisleri ise kendisine e, karışık gelmiş ve kasıtsız olarak onunla değişiklikler yapmıştır. Hakim böyle diyor. Zeheb'i böyle naklediyor. Zehbi'nin sözleri bitti. Evet Süfyan bin Hüseyin Ebu Muhammed veya Ebu'l Hasan el-Vasiti iki tane künyesi var. Ebu Muhammed, Ebu Hasan diye. Elimizli dedi ki Bukhari, sahihde onunla istişhad etti, delil getirdi. Eee Kıraatul Halfenli İmam adlı risalesinde de ondan rivayet etti. Yine edebil Müfred'te Müslim kitabının mukaddimesinde ondan rivayet etti. Yani böyle olmasına rağmen e, Zehebi sadece dört sünnen sahiplerini zikretmiş. Zühriden, El-Hakem'den yani El-Hakem bin Uteybe'den ve Yunus bin Ubeyt'den rivayet etmiştir. Kendisinden de Şube, Huşeym, Abbat bin El-Avvam ve Yezid bin Harun rivayet ettiler. İmamların bu zatı hakkında sözleri çoktur. Zehebi burada özet olarak zikretmiş bunlardan. Zühriden rivayet dışında imamlar onu tevfik etmişlerdir, sıkay görmüşlerdir. Zührîden rivayetlerinde ise ızdırap ile illetlendirmişlerdir, nitelemişlerdir. Bazıları çok hata yapmasını ızdırap sebebiyle hata ettiğini söylemişler. Neticede bu ravi imamların tevzik etme sebebiyle sikadır. Sadece Zührîden yaptığı rivayetler de zayıftır. Mugnîde ve mizanda zehebi saduk meşhur diyor, divanda ise sika diyor. Ee, mizanda yine i̇bn Ma'in'in Sika dediğini e, Zühri'den rivayetinde zayıf olduğunu yani İbn-i böyle söylediğini aktarıyor Evet Şeyh'in Ebu Hatim'in El Cerh ve Tadil kitabındaki sözü şöyle o hadiste salihtir, rivayet salihtir hadisi yazılır fakat onunla hüccet getirilmez o Muhammed bin İshak gibidir. Ee, ve bana Süleyman bin Kesir'den daha sevimlidir. Yani daha iyidir benim gözümde diyor. Süleyman bin Kesir'den. Süfyan bin Hüseyin'den için bunu söylüyor. Yani netice bu. Zühri'den rivayeti dışında sıka, Zühri'den rivayet ettiğinde zayıf. 139 Süfyan bin Ukbe Ehu Kabisa Kabisa'nın kardeşi Süfyan bin Ukbe ee, Yani Kabisa bin Ukbe'nin kardeşi Dört sünnen sahipleri işareti var. Saduk diyor. Ee, az sayıda Münker rivayetleri var demiş Zehebi. O kadar geçmiştirmiş. Süfyan bin Ukbe Es Suvai El Kufi Kabisa'nın kardeşi Süfyan Es Sevri'den Hamza Es Zeyyat'tan Ve Sadel Katip'ten rivayet etmiş. Kendisinden de Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, Ebu Kureyb ve Hüseyin el Muallim rivayet etmişler. Tevsik edenler El Ejli. Ee, İbn-i Nümeyr Sebih demiş. Onda sakınca yok demiş. İbn-i sorulduğu zaman onu tanımıyorum demiş. i̇bn ya değil ise e, benim katımda onda bir sakınca yoktur demiş. Bana göre onda bir sakınca yok demiş. Ee, Osman-ı Darimi'den o da İbn-i Mayin'den ''La be'se dediği rivayet edilmiş. Onda sakınca yok dediği rivayet edilmiş. Demek ki i̇bn Mayin onu sonradan tanımış. Cerhe dair bir şey söz konusu edilmemiş. Cerhe'den göremedim diye ruhayli dipnotunu düşmüş. Netice olarak tadil hakkında söylenenler sebebiyle bu ravide hüccet gelir. Ve hakkında bir cerh nakledilmemiştir. Sadece Zehebi yukarıda onun az sayıda münker rivayetleri var demiş. El-Kaşif'te Saduk diyor. Muhni'de Saduk, karşı çıkılan bazı hadisleri var demiş. Divanda ise Saduk lakin Yugrib demiş. Yani bazı rivayetlerde tak kalır. Yani karşı rivayetleri var. Yani burada e, e, menakir dediği şeyler de Allah'u alem, tek kalması yani mutlak fert olan rivayetler kast ediliyor Allah-u Mizan Mizanda yine saduk diyor. Evet. 140 Selam Ebul Münzir Tirmizi ve Nesai işareti var. Bazı müsallarda Selam bin Ebil Mün, münzir diye geçmiş. Dipnotta bunun hata olduğu geçiyor. Doğrusu Selam Ebil Munzir, yani kendi künyesi ebul Munzir babasının değil. Diyor ki Zehebi, Sabit el Bunaniden rivayet etmiştir. Septdir. E, fil kıratusunda -kra, septtir Hadis konusunda ise onda sakınca yoktur demiş. Bazıları hadiste onla hüccet getirmedi dedi zehi. Evet, Selam bin Süleyman Ebul Munzir el Müzeni el Basri el Mukri yani Kur'an karisi, Kur'an hafızlarından birisiymiş. 171 senesinde vefat etmiş. Sabit el Bunani'den, Davud bin Ebi Hint'ten, Asım bin Ebin Nucud'dan rivayet etmiş. Kendisinden de Süfyan bin Uyeyne, Zeyd bin el Hubab ve Affan bin Müslim rivayet etmişler. İmamların sözlerine gelince İbn Mayn onda sakınca yok diyor. Diğer bir rivayette ise yine İbn Mayinde, diğer rivayette la şey demiş, bir şey değildir. <gülüyor> Muhtemeldir ki e, bu Selam et Tavil olabilir, yani o la şey bir şey değildir dediği kişi Selam et Tavil olsa gerek diye e, düşmüş notu. Cevdet tadilde şöyle denilmiş: Yahya bin Mayne ee, Selam Ebu'l-Munzir'in sorulduğunu iş, işittim. La şey dedi. İbni Cüneyd dedi ki İbni Mayne onun hakkında sordum. O sikamıdır mıdır diye. Hayır dedi. Ebu Hatim Saduk Salih'ül Hadis dedi. Bukhari denildi ki Hammad bin Seleme e, yani Hammad bin Seleme'nin şöyle dediği nakledilmiş. Selam Asım Asım'dan daha iyi ezberler. Selam afazul hadis Asım min Hammad bin Zeyd. Asım'ın hadisini Selam Hammad bin Zeyd'den daha iyi ezberler. Daha iyi ezberlemiştir demiş Hammad bin Seleme. Böyle deniliyordu diyor Bukhari. Acurri'de Ebu Davud'dan naklen. Onda sakınca yok. Ee, Oncu raley hadisi an Amir filkraa Kratesunda davudun Amir'den yani Şabi'den yaptığı bir rivayetten dolayı ona karşı çıkıldı. Başka bir yerde şöyle demiş: Kaderiyeye karşı ondan daha şiddetli kimse yoktu yani Kaderiyeyi reddetmişsindir. Nasır bin Ali ona harflerden dolayı karşı çıkardı yani Kratesunda bazı harflerle ilgili. Yani kıraat meselesine karşı çıkardı diyor. İbn-i İbban etdikatla zikretmiştir ve şöyle demiş. Hata ederdi. Bu selamet tavil değildir. O zayıftır. Bu ise saduktur diyor. Es-Saci dedi ki saduk yanılır. Hadiste mutkin değil. Yani en üst seviyede ezbere sahip birisi değil. İbn-i de muhtemel yuhtemel lisidkihi yani Sadık oluşundan dolayı, dürüst birisi oluşundan dolayı rivayetiyle delil getirilebilir manasında söylüyor bunu. Ukayli ise rivayetine tabi olunmadı diyor. Tabi olunmaz diyor. Evet, onun durumu hakkında ortaya çıkan bir şey yok. Lakin saduktur. Divanda zehbi sika demiş. Diğer eserlerinde ise herhangi bir hükümde bulunmamış. Yani eleştiri olarak şurada bir şey var. Yani Yahya bin Mayin'den nakledilenler var. Acaba bunu e, Selamet tabii hakkında mı söylüyor? Yoksa Selam Ebul Munzir hakkında mı söylüyor? Burada bir karışıklık var. Yahya bin Ma'in sika değil diyor yani. Şeydeki rivayete bakarsan, cehbe tadilde aktarılanlara bakılırsa, selam ebil münzir diye sorulmuş ve la şey diyor. Yani Yahya bin Mayin zayıf görmüş. Yani bu ravi biraz hakkında bir kapallık bulunan bir ravi. Bu da şeyden kaynaklı. Yani Durum İbn İbn dediği gibi ise Selamet Tavil ile bu Selam ebul Münzir birbirine karıştırılmış. Yani Selamet Tavil zayıf. Bunun ise zayıflığına dair elde yani Yahya bin Ma'yn'den ihtilaflı olan şu söz dışında başka bir söz yok. Çünkü Yahya bin Ma'yn bunun hakkında sikada demiş, şey be sebihte de demiş. İbn Ma'yn ocağında bu sözü peki sadık olduğuna işaret olabilir. Yani sikalarını eleştiriyor olabilir bilen şey dedi. Laşey. Yani sika diye sordum diyor İbn-i Hayır dedi diyor. Şimdi Ebu Hatim gibi müteşeddit birisi Saduk diyor. Salül Hadis diyor. Yani burada bir şey var. Bir de Bukhari'nin aklına bak. Yani bunlar bu işte uzman imamlar. Hammad bin Selame diyor ki şeyden daha iyi ezberlilerdi diyor. Asım'ın hadisini Hammad bin Zeyt'ten daha iyi ezberlerdi diyor. Hiç sika değiller hocam. Hep şey mi demek? Yani doğrudan cerh olur mu? Saduklar... Sika değil demek cerhttir. Yani aynı kişiden... E, mesela burada la be se bih diyor. Yukarıda. Onun la be se demesi sika. Yani ben kimin hakkında la be diyoruz diyorsam bil ki o diyor Yahya bin ben Yani burada farklı kişiler olduğu kesin de yani e, İbn-i bu sözleri farklı kişiler hakkında olmalı. Çünkü e, bunun mesela cerh edileceğine dair bir şey yok. Yani cerh ifadesi yok. Hangi sebepten cerh edildi? Bu yok yani. Şeyh Faklılık'ın i̇bn yanlış hatırlamıyorsam meyse bir şey deyince de Oradan zayıflık teyit eder. Ne seviyedir Evet. Ama cers. Şey ama cer Cers yani sonuçta. Sadoklu olmaz mı? Salihim selamünaleyküm. Allah halim. Bilmiyorum yani. Yani İbn Ma'in'den gelen ifade biraz müşkülat. Yani ondan başka şey yok. Cers yok. Herhalde evet. hakkında. Muhtemelen. Rabi karşılıklı olabilir yani Selamet ile ilgili 141 Selam bin Ebi Mutiye Bukhari ve Müslim şey, Ahmet bin Ambel ee, Sika dedi İbnadi Adi Hadiste mustakim değil Özellikle kata deden rivayette Onun garip rivayetleri var Basranı, Basra'lıların hatiplerinden sayılırdı, diyor i̇bn Adi. i̇bn ise çok yanılgısı var. Tek kaldığı zaman hüccet olmaz dedi. Zehebi bu kadar aktarmış. Selam bin Ebi Muti, ismi saattır Yani babasının ismi saat Selam bin saat Ebu Said kendi künyesidir. El-Huzai Huza'a kabilesinin azatlısı olduğu için El-Huzai deniliyor. Basra'lı olduğu için de Basri. 173 senesinde vefat etmiş. Rivayetlerden birine göre 173 senesinde vefat etmiş. Hakim dedi ki Bukhar ve Müslim her ikisi de ondan rivayet ettiler, tahric ettiler. Bukhar'da iki hadisi vardır. Mutabihat yoluyladır bunlarda. Ebu İmran el-Cevni'den Yunus bin Ubeyd'den ve Katade'den rivayet etmiştir. Kendisinden de İbn Mehdi, Hidbe yani Hidbe bin Halid ve Musab bin İsmail rivayet ettiler. Ahmet dedi ki, Sika sahibi Sünne yani Sünne'de asabından Sika, Abdurrahman bin Mehdi ondan rivayet ederdi, diyor Ahmet bin Hanbel. Nesai onda sakınca yok dedi. İbn Adi e, mustakimül hadis değil. Yani hadisleri düzgün değil. deden, özellikle Hatade'den yaptığı rivayetler düzgün değil dedi. Onun e, tek kaldığı hasen hadisleri var. Diyor yine. Ve efrat yani tek kaldı e, Basra'nın hatiplerinden sayılırdı. Ve akıl sahiplerinden. E, çokça hac yaptı. E, Mekke yolunda da vefat etti. Öncekilerden hiç kimsenin onu zayıflığa nispet ettiğini görmedim, diyor i̇bn Adi. Çoğunlukla rivayetleri katade edendir ve onda mahfuz olmayan rivayetleri var. Yani katade eden, mahfuz olmayan hadisleri var. Bütün bunlara rağmen bana göre onda sakınca yoktur, diyor i̇bn Bezar Adi. müsnedinde insanların hayrılarından ve akıl sahiplerinden, akıllılarından ediliyor. diyor. Hakim, hadis alma hususunda gaflete nisbet edilmiştir ve e, eda konusunda da kötü ezbere nisbet edilmiştir. Yani hadis alırken gaflet ederdi, gafil davranırdı, eda derken, rivayet ederken de e, ezberi iyi değildi. Ebu Hatim Salihul Hadis demiş. i̇bn Hacer bunu e, Bukhari'nin ricallerin arasında Kabul edilmeyecek cerh ile cerh edilenler arasında zikrediyor bu ravi. ve şöyle diyor, sadece özellikle katade'den rivayeti eleştirilmiştir. Evet, netice olarak bu ravi sikadır. Özellikle katade'den rivayetinde zayıftır. Belki de onun hakkında söylenenler sadece katade'den yaptığı rivayetler sebebiyledir. mizanda tevsikiyle amel edileceğine işaret etmiş Zehebi. Evet. İbn-i her zaman olduğu gibi Cerh'te burada aşırı ifadeler kullanılıyor. Kullanıyor. Daha yühtecce, onunla hüccet gelmez. Onunla ihticat caiz değildir. Diye. Evet. 142 Silim bin Zerir Silim ya Selim bin Zerir Bukhar ve Müslüm Rica'nden bu da. Sika Ebu Reca ve başkalarından rivayet etmiştir. İb, sadece i̇bn Ma'in Mayn onu zayıf saymıştır. Ne sayı? Kuvvetli değil dedi. Dare Kutni'de onda sakınca yok dedi. Bu kadar Sehebi'nin sözü. Silin bin Zerir Ebu Yunus El-Utari'di El-Basri. Bukhari asıllarda 3 hadis rivayet etmiş. Yani ihticac ettiği. İki tanesinin mutabisi var. Bir tanesi e, onda da şahitleri varmış. Yani başka kitaplarda şahitleri varmış. Müslim'de şahitlerde rivayet etmiş. Ee, az hadis rivayet edilmiş. Yani onun semaniyeti aşer. 18 tane hadisi varmış zaten. Selam. Aleyküm selam. selam. Halid bin Baab'dan, Bureyid bin Ebi Meryem'den, Abdurrahman bin Tarafe'den rivayet etmiş. Kendisinden de Osman bin Umer, Ubeydullah bin Abdülmecid, Ebu Ali el-Hanefi rivayet etmişler. Ebu Hatim tevsik ediyor ve Sika, ben onda sakınca görmüyorum, onda bir sakınca yoktur diyor. El-İjli ve Zehebi Sika diyorlar. Zehebi tevsiki ile amel verileceğine işaret ediyor. Ebu Züra Saduk diyor. Ebu Davud, Leysebil Kavi diyor, kuvvetli değil diyor, hakim. Muhammed asıllarda ondan rivayet etti. Yani İmam Bukhari kastediyor. Ve Müslim şahitlerde ondan tercih etti diyor. Yahya bin May'in hadisle az meşgul olması sebebiyle onu zayıf saydı diyor. Nitekim kendisi düzgün hadisler rivayet etmiştir diyor. Kim böyle diyor. Evet, İbn-i Abbas bin Muhammedet Devri'nin rivayet ettiği tarihinde zayıf saymış. İbn-i el-Mecruhinde e, hadisinde sanaat yok, yani bu hadisin ehlinden olmanın bir uzmanlığı yok diyor rivayetlerinde. E, kendisinde salah, iyilik hali, dindarlık galib idi, e, fakat fahiş hata yaptı diyor ancak sıkalara uygun düştüğünde onunla hücret getirmek caizdir diyor. Bu İbn-i İbba'nın her zaman kullandığı mübalağalı ifadeler. Yine böyle diyor ama sıkat da zikrediyor ve hakkında hiçbir şey söylemiyor. Evet, Burabi hakkında İbn-i İbba'nın söyledikleri dışında müfesser bir cerh yok. O da e, i̇bn İbba'nın yani Mecrü'nü İnceleyen okuyen herkes bilir. Aşırı mübalağalı ifadelerinden. Zahiri bu ravi Leysebi'i be mertebesine yani tevsik'in üçüncü mertebesinden bir ravi. Hadisi Hasen sayılabilecek bir ravi yani. Mughni'de zikretmiş. Mizanda Sika meşhur demiş. Zehebi. Evet. Allah izin verirse 143. madde Seleme bin Reca el Kufi bir sonraki derste işleyelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşebenle ilahe illen tevatikele şerikelek ve estağfurike ve tuğbileyik.